Yıldızların izinde hazırlayan mutlu Doğan seslendiren Mustafa Aygün Semure bin Jun de Daha çok Ebu Said künyesiyle bilinen Semure bin Cündep radiyallahu anh, 612 yılında dünyaya geldi. Henüz küçük bir yaştayken babasını kaybetmişti. Annesi Semure'yi de alarak Medine'ye göç etti. Çocuğuna da bakmak şartıyla Ensardan Ebu Said el-Hudri'nin amcası Müreyb'in Sinan bin Salebe ile evlendi. Böylece büyüyünce kadar Semure'nin bakımını Üvey babası üstlendi. Semure, 15 yaşlarındayken akranı olan Rafi bin Hadiç ile birlikte Uhud gazvesine katılmak istedi ve iyi o ok kattığı için arkadaşının orduya alınıp kendisinin geride bırakılmasına itiraz etti. rasul ekleme Ekrem'e güreştikleri takdirde Rafi'yi yeneceğini söyledi ve gücünü ispatlaması üzerine orduya alındı. Beyatur Rıdvan'da da yer alan Semure, ilk gençlik yıllarında Allah Resulü'nün yanında bulundu ve kendisinden duyduğu hadisleri titizlikle ezberlemeye çalıştı. Yaşının küçüklüğü sebebiyle Resulullah'ın sohbet meclislerinde konuşmaktan çok dinlemeyi tercih ederdi. Bugün Semure radiyallahu anh'a nispet edilen Es-Sahife, onun Allah Resulü'nü can kulağıyla dinlemesinin bir ürünüydü. Rivayetlerinin değişikliğe uğramaması konusunda titiz davrandığı belirtilen Semure'nin adı hadis yazan sahabiler arasında da geçmekte ve Semure bin Cündep'ten oğullarına diye başlayan sahifesinin oğullarına emanet ettiği uzunca bir risale olduğu kaynaklarda ifade edilmektedir. Semure radıyallahu anh'ın Es-Sahifesini hadis rivayetiyle meşgul olan Sa'd Süleyman, Said, Abdurrahman, Mutarrif ve Ahmet adlı oğullarıyla Ümmü Sabit adlı kızına bıraktığı torunları Hubeyb bin Süleyman, Cafer bin Sa'd ve İshak bin Saad'ın da ailede ilim ve rivayet geleneğini sürdürdüğü hatta Meysere ve Şahit bin Ebu Hint adlı iki kölesinin de onun hadislerini rivayet edenler arasında yer almaktaydı. Semure önceleri Kufe'nin günâsı bölgesine yerleşti. Daha sonra Basra'dan bir ev alarak oraya göç etti ve bu şehrin imar planlarıyla ilgilendi. Basra valisi Ziyad bin Ebihe Kufe valiliği de verilince, Ziyad Kufe'ye gittiğinde Semure'yi Basra'da, Basra'ya gidince Kufe'de yerine vekil olarak bırakırdı. Ziyad bin Ebi'nin ölümü üzerine halife Muavi'ye, onun bu göreve devam etmesini istediği için Semure radıyallahu an 18 ay daha Basra valiliği yaptı. Ardından azledilerek yerine Abdullah bin Amr bin Gaylan getirildi. Sadakatine rağmen Muavi'nin kendisini azletmesine kızan Semure, kızı Ümmü Sabite Hazreti Ali radıyallahu an'ın taraftarlığı ile bilinen Muhtar es-Sekafi ile evlendirerek onunla ilişkilerini güçlendirdi. Valiliği sırasında Müslümanları tekfir edip cinayetler işleyen haricilere karşı çok sert davrandığı için onların büyük tepkisiyle karşılaştı. Ancak İbn-i ve Hasan-ı Basri gibi Semure'yi iyi tanıyanlar kendisinden övgüyle söz etmiş, rivayet ettiği hadislerin sıhhatine vurgu yapmıştır. Sahih-i Buhari'de ondan fazla, Sahih-i Müslim'de 12, Ahmet bin Hambel'in müsnedinde 190, Tebari'nin El-Cemul Kebirinde 356, Hakimin El-Müstedrek'ünde 30'u aşkın rivayeti bulunan Semure bin Cündep radiyallahu anh, Muaviyenin halifeliği döneminde küfede veya Basra'da hicretin 60. yılında vefat etti. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme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 kızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün